Ahmet Nazif'in bir fıkrasıdır. Kıymetli üstadım, yüksek şahsiyetinizin aczi ve fakri içinde inayet-ı rabbaniye ve rahmeti ilahiyeyle Kur'an-ı mucizü'l-beyan'ın icazlarını güneşin parlak ve keskin şuaları gibi kalplerimize nüfuz ettiren ve hakayık-ı diniye ve imaniyenin dalalete yüz tutan zayıf ve aciz müminlerin halası ve selameti ve hidayete çıkarılmasına hadim ve Kutsi Risale-i Nur'un elbette bir hadi ve bu zamanın muhtaç bulunduğu bir sahibi zuhur namını taşıyacağı şüphesizdir. Binaenaleyh hem Kur'an'ın tercümanı ve dellalı ve hem de bu Risale-i Nur'un müellif ve hadimi yeganesi bulunmanız hem de aciz ve fakir bir nefer iken manevi hizmetinizle müşriyet derecei aliyesine terfi ve tefeyyüze istihkak kesbetmiş bulunmanızdadır ki âli-i mutlak Hakime mutlak, kadiri mutlak olan Zülcelal Hazretleri bu kutsî vazifeyi âliyeyi kıymetsiz gördüğünüz çok kıymetli ve faziletli ve feyizli ve âli derecelerde yüksek bir delîlala tevdi ve nasip ve bilhassa memur etmiştir. Bu da min fadlı Rabbi biz aciz ve asi ve günahkar hizmetkarlarınızı dahi lütfu keremiyle irşada ve hidayete siz üstadımızı rehber ve mürşit ve vasıta buyurmuştur ki ebedi minnet ve şükranlarımızı edadan aciz bulunuyoruz. İşte üstadım çok kıymetli arkadaşımız ve hizmet-i Kur'aniyede kıymetli refikimiz ve şerikimiz Küçük Üsrev ve Mehmet Feyzi'nin mektubundan başka yerde ve mahalde mevsimsiz olduğunu idrak ederek, bu hakiki kelimeyi ve mübarek ismi şerifi, i şerifi Risale-i Nur'a dahi henüz zahiren takmak haddim değildir ve istimalinden hazer ediyorum. Çünkü üstadımın izin ve müsaadesi olmadıkça, bu gibi lakapların kıymeti olamaz. Ancak Risale-i Nur'dan aldığım ilham üzerine, muhitimizde birinciliği ihraz eden bir kardeşimiz olan. Feyiz'in mektubunda bahsedilmesi sırf hüsnü ve farz-ı merbûtiyet ve sadakatten ve ihlastan doğmuştur. Bu izharın hatasından hadis olan meşguliyetinize sebebiyet verdiğimden çok müteessir oldum. Af buyurunuz. İkaz ve irşad edici nimet ve himmeti itabınızla af buyurulmasını ve Risale-i Nur'un manevi tokatlarından muhafaza edilmekliğimizi kemal-i hulus'la istirham eylerim. Aziz ve kıymetli üstadım Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle ve hadsiz ihsanıyla intisaben hizmet-i kutsiyesinde bulunduğum Risale-i Nur'un maddi ve manevi pek çok kerametlerini ve bereketlerini aynı yakin görmüş ve lezzetini tatmış olan bu aciz hizmetkarınızın noksanlarını hüsnü niyete ve hulusu kalbine bağışlamanızı rica ederken bu mübarek Risale-i Nur'un pek çok kerametlerinden birkaçını arz ediyorum. Şöyle ki, Risale-i Nur'un tercümanı ve müellif ve sahibi bulunan zât, 1324 ve 25 rumi senelerinde, İstanbul'da iştiharla Bediüzzaman namı ve lakabı altında, matbuatın sitaişle neşriyatından mütehassis olarak, o zaman 17 yaşımda bulunduğum ve çok cahil ve çocukluk devresindeyken, bu mübarek isim kalbimde yer tutmuş ve bu kalbi muhabbet hürmeti için olacak ki 1326 senesinde Hazreti Üstad'ın Bedüzzaman Said-i Kürdî lakabı altında Karadeniz seyahatinde iki hizmetkarı ile İnebolu'yu ziyaret ederek o zaman İnebolu'nun meşhur ulemasından Hacı Ziya ve diğer ulema arasında vapura teşyi edildiği sırada tesadüfen çarşıda karşılaştığım ve çok derin muhabbet hissiyle bu mübarek zata selam durarak mütebessim ve Nurani simalarıyla ve keskin nazarlarıyla selamlarına ve manevi nazarlarıyla iltifatlarına mazhar olduğum günden beri, artan muhabbet ve alakamı, otuz senelik hatırımdan kat'iyyen silinmediğini ayn el -yakin görüyordum. Tahminen ve takriben altı sene evvel bir gazete sütununda, Isparta'da halkın fazla alaka göstermesinden, Din ve iman telkin etmesinden ürken ehli dünya tarafından tevkif edildiğini teessürle okumuştum. 30 senelik uzun bir zaman içinde bir defa böyle acı haber aldığım halde akıbetinden katiyen başka bir malumat edinememiştim. 10 seneden beri Cenab-ı Rabbul Alemin Hazretlerinden niyazımda daima beş vakit dualarımda Ya Rab bana bir mürşidi kâmil ihsan buyur niyazındayken bundan üç sene evvel Yani Hicri 1357 ve Miladi 1938 senesinde İnebolu'da bir kahvede Kastamonulu bir zavallı sarhoşun sitayişle bahsettiği bir zatın Kastamonu'da mevcudiyeti ve menfi olarak bulunduğunu işittim. Dikkat ettim ve tahkik ve tamik ettim. Anladım ki 30 senedir kalbimde saklı olarak taşıdığım o zamanki Sayyid Kürdü olduğunu hayretle öğrendim ve kalbimdeki sevgi günler geçtikçe ateşlendiğini hissettiğimden her tehlikeyi göze alarak ziyaret edip mübarek ellerini öpmek lazım ve şart olduğunu bildim ve ziyaretimde eski saidin ismi mübarekleri bedüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur'un müellifi ve sahibi olarak buldum kemal aşk ve ihlasla sarıldım ve benim yegane mürşidim ve rehberim ve büyük üstadım o Risale-i Nur'dur dedim ve bana bu hadsiz ihsanatı hidayet ve inayet buyuran Cenabı Hakk'a Kur'an-ı Hakimin harfleri adedince şükrederek Elhamdülillahi haza min fadli Rabbi dedim. Haşiye Evet, bazı ehli velayetin ileride talebesi olacak zatlar daha dünyaya gelmeden hissi kablel vukuun inkişafı ile kerametkârane keşfettikleri gibi Risale-i Nur'un talebelerinin mühimlerinden birkaç zat dahi Çok zaman evvel, bir hissi i kable buku ile, ileride Said ile alakadar bir surette, bir nur'a hizmet edeceğini hissetmişler, işte onların birisi de naziftir. Risale-i nur'a intisap etmezden evvel, maddi ve dünyevi her işlerimizde ve ticaret ticarethanemizin kazançlarında ve şahsi ve hususi işlerimizde, Risale-i nur'a intisaptan sonraki harikulade farkları ve bereketleri görmekle beraber, en büyük bir tüccarın, veya mes'ud bir zenginin müferrah ve serbestliğinden daha fazla ferah-ı sürur ve serbest ve yaşayış tarzında sıhhat ve afiyetle elhamdülillah mes'udane imrar-ı hayat eylemekte olduğumuzu ve Risale-i Nur'un kutsi lütfu kerametlerine medyun bulunduğumuzu itiraf ve tasdik ederiz. Üstad Hazretlerinin mezuniyeti hususiyesiyle Risale-i Nur namına neşriyat ve hakaik-i imaniye noktasında bilhassa ibadet ve namaz hakkında şahsımın cahil ve aciz, nakız, iktidarsız vaziyetim ile vaki olan ve olacak bulunan telkinat-ı diniyedeki kuvvetli ikna ve müessir hitabelerin âsâr-ı fiiliyesini aynen müşahede ettiğimi, Üstadım Risale-i Nur namına kemal fahirle birçok namazsız Müslümanları Elhamdülillah namaza ve camilere devama muvaffak bulunmak gibi kutsi hizmetlerin asarı fiilesinden Risale-i Nur'un büyük harika kerametinden tulu ettiğini ve etmekte olduğunu tasdik ederiz. Bu içinde bulunduğumuz Alman ve İngiliz harbinin bidayetinden devamı müddetince hattsiz zındık ve münafıkların hiç yoktan sebepsiz olarak şahsıma bir isnadat olsun için gerek münevver fikirli alim ve gerekse cahil mülhid hemen hemen birkaç dostları müstesna, memleket halkı kudsi hizmetimden küstürmek için, şeytan-ı aleyhima bütün memleket halkını ifal ederek, aleyhime tahrik etmiş olacaktır ki, nazif, muhalif bir siyasetle iddia d İslam'a taraftar eder, siyaset propagandası yapıyor zihniyetini şiddetle aleyhimde, memleket halkına ve erkân-ı hükümete kadar sirayet ettiriyorlar ve bütün şeytanların tecessüsleri tahrik edilmiş. Güya aleyhdarlarım, benden bir intikam almak hasebiyle gıyabımda, hem müthiş cereyanı şiddetlendirmek için, kendilerince menfur telakki ettikleri, Almancı namıyla hakaretlere maruz bırakmaktan çekinmediler. Halbuki ben, lillahilhamd, Risale-i Nur'un irşadı ile, hakaik imaniye ve Kur'aniyeyi bütün kainatın fevkinde gördüğümden, ve itikad ettiğimden, değil küreyi i arzdaki cereyanlara, belki bana verilse de, bütün dünya saltanatına da alet edemem. Ben yalnız, hakikatçı ve imancı ve Kur'ancı Risale-i Nur'un bir hadimiyim. Kaç senedir bütün bu hücumlarıyla beraber, iki eseri inayet var. Birisi, Risale-i Nur'un neşriyatındaki hizmetime zarar verilmediği gibi, fevkal me'mul muvaffak olduk. İkincisi, Her ne vakit şiddetli hücum edileceği zaman üstadımızdan dikkat emrini alıyorduk. Hem de Risale-i Nur'un aşikar bir kerametindendir ki 1359 seneyi hicri Ramazan-ı Şerif'in 10 veya 12. günlerinde Allah rahmet etsin vefat eden kardeşlerimizden Hatip Mehmet namındaki zat 26. lema olan İhtiyarlar Risalesi'ni yazarken hasta olarak yazmağa kadir olmadığından la ilahe illahu kelime-i tevhidi yazarak bıraktığı, ziyaretine gelen diğer kardeşimiz ve faal arkadaşımız, feyzi Mehmed Efendi'ye ikmalini rica ederek, dünyaya veda ve ebedi hayatına, inşallah bu kelime-i tayyibe ile hayatının sonunu mühürleyerek, imanlı olarak kabre girdiğini izhar ve Risale-i Nur'un talebelerine açık bir müjde ve tefsiratta bulunmuştur. İşarat-ı Kur'aniyenin 26. ayetinin "Fefil cenneti halidîne sırrı" ile Risale-i Nur talebeleri iman ile kabre gireceklerdir tefsiratının sıdkını gösteren bu açık kerametin ve tefsirat-ı azimenin bütün kardeşlerimize tahmim olunmasını Risale-i Nur'un derece-i ulvietini ve hadimlerinin mükafatlarının ne zaman ve ne suretle verilmekte olduğunu aynı yakîn bilinmek ve görülmek üzere şu hakikat muvafık ise İşarat-ı Kur'aniye risalesine tahşiye olunmasını rica ederim kıymetli üstadım. Risale-i Nur Şâkirtlerinden Ahmet Nazif Çelebi. Risale-i Nur'un faal bir şakirdi olan Ahmet Nazif Çelebi'nin bir istihracı ve bir fıkrasıdır. Bunu hem 1. şuânın 32. ayeti olarak ve hem 27. mektubun fıkralarında kaydetmek münasip görüldü. O kendisi diyor. Gelen ayetleri hafızdan dinledim. Sür-i sure Ahzab'dan. Bismillahirrahmanirrahim. ya eyyühellezîne âmenü zhkürullaha zikran kethira ve sebbihuhu bükratan ve asîla huvellezî yusalli aleykum ve melâiketuhu liyuhricekum minel zulümati ilen nur ve kâne bilmu'minine rahîma tahiyyatuhum yevme yelqavnehu selam ve aadde lahum ecran kerîma Ya ey Yahnebi inna arsalnak shahidan wa mubashshiran wa nadira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira wa bashshir al mu'minina bi anna min Allah fadlan kabira sadaqa Allahu al Bu ayetlerde Risale-i Nur'a ima ve remz ve belki işaret var diye hissettim Evet, madem bu ayet gibi vazife-i risalet ve davete bakan ayetler her asra bakıyorlar ve her asırda efratları ve masadakları var ve madem bu ayetlerde Resul-ü Ekrem'e Aleyhissalatu Vesselam verilen sıfatlar ve ünvanlar, her zamanda cereyan ve her asırda hükmetmek haysiyetiyle ve ünvanların altında manayı remziyle Risale-i Nur gibi o vazifeyi yerine getiren eserler ve zatlar Bu gibi ayatın daire-i şumullerine girmeleri Kur'an'daki i'caz-ı manevîsinin şehnidir, belki muktezasıdır ve lazımıdır. Madem Risale-i Nur bu acib asırda müstesna bir surette ve ayetin işaret ettiği vazifeyi yapıyor ve manasının daire-i külliyesinde bir ferdidir. Elbette müteaddit emareler ve gizli karineler ile diyebiliriz ki bu ayette dahi Birinci şuân sair 31 âyetleri gibi, Risale-i Nûr'a mânâ-i işarî bakar, şöyle ki لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَ النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ cümlesi, mânâ-i işarîsiyle diyor, 1370'e kadar tecavüz eden en karanlık bir zulüm, en karanlık bir zulmetten sizi ey ehl iman vel Kur'an! Kur'an'dan gelen nurlara, ve imanın ışıklarına çıkaran ve isminden nur ve manasında rahimiyet bulunan ve ismi nur ve ismi rahimin mazharı olan bir lem'a-i Kur'aniye'ye ve bu asrımıza bakıp ima ediyor. Mana mutabakatından başka bir emare ve karinesi budur ki İlen nuri ve kane bil mu'minin rahiman fıkasının makamı cıfrisi şedde ve tenvin sayılır 947 edip Risaletün Nur veya Risaleti'n Nur isminin makamı olan 947 adedine tam tamına tevafuk ediyor. İnna erselnake şâhiden ve mübeşşire cümlesi şeddeler sayılmaz ve ahirde tenvin vakıftır, elif sayılır. Makamı Cifri'si ki 1323 tarihini gösterir. O tarihte merkezi hilafette dehşetli bir inkılabın mebdei infilakı içinde yese düşen ehli imana müjde verip İslamiyetin hakkaniyetine ve kuvvetine kuvvetli şahadet eden ve veraset-i nübüvvet noktasında davette bulunan hakiki bir şahide işaret eder. Wa nadiran wa da'iyan cümlesi haşiye wa da'iyan kelimesi Risale-i Nur'un hakiki bir ismi olan Bediüzzaman'ın makamına tam tamına tevafuku ve manen mutabakatı olduğu gibi, yalnız veda'iyen kelimesi de Risale-i Nur'un tercümanı olan Said ismine üç harf ile ittihat ve üç farkla tevafuk eder. Çünkü tenvin, elif ve vav mecmu elli Sin'den üç fark var. Risale-i Nur talebelerinden Küçük Abdurrahman tahsin tenvinler vakf olmadığından sayılırlar. Makamı Cifrisi 1256 tarihini göstermekle bu asırda ve bu zamandaki İslamiyetin inhisafını bir asır evvel ihzar eden mukaddematına bakarak vedaeyen ilallah kelimesi 191 ederek Risale-i Nur'un bir hakiki ismi olan Bediüzzaman'ın makamı Cifrisi bulunan 191 adedine tam tamına tevafukla ima eder ki Risale-i Nur dahi, o inhisaf içinde bir da'î ilallah'tır. Bi-idnihi vesiracem münira Haşiye 1 Bi-idnihi vesiracem münira 1330 ederek, Risale-i Nur'un fatihası olan işarat-ül-i'caz tefsirinin zuhuruna tevafuku ve bi-idnihideki melfuz ya sayılsa 1340 edip, Risale-i Nur'un zuhuruna tetabuku ve birinci tenvin vakf olmadığından nun sayılsa 1380 ederek Risale-i Nur'un o tarihte inşallah kürey arzı ışıklandıracak bir sırac-ı nurani olacağına bir remzi Kur'anidir. Risale-i Nur şakirtlerinden Tahsin. Ve yalnız sıracen müniran kelimesi ise tam tamına Risale-i Nur'un bir ismi olan sıracun nura lafzen ve manen ve cifren tevafukla bakar münîrandaki immîm ye en nurdaki şeddelin nuna mukabildir. Evet, İmam-ı Ali radıyallahu <gülüyor> an, kerameti gaybiyesinde Risale-i Nur'a siracün nur namını vermesi, bu ayetin bu fıkrasından mülhemdir denilebilir ve çekinmeyerek deriz. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللّٰهُ Cümlesi, şedde sayılmak cihetiyle, makam-ı cifrisiyle, 1359 tarihini göstermekle, Bu asrımızın tam bulunduğumuz bu senesine bakarak ehli imana bir büyük ihsanı var diye manai remzi ile haber veriyor. Biz bakıyoruz, bu zamanda en büyük ihsan imanı kurtarmaktır. Ve görüyoruz, imanı harika bir hanlarla kurtaran başlar i nurdur. Demek bu zamana nispeten bir fadlün kebi de odur. Bu işareti kuvvetlendiren şudur. Fadl-an Kebiran'daki Fadl-an kelimesi 960 edip, Risalet-ül Nur'un bu ismi izafeden tavsif tarzına geçmekle, Risalet-ül Nur'iye olup, makamı olan 962 adedine manidar iki farkla tevafuk, onun başına remzen ve imaen parmak basmasıdır. İlahi ya Rab! Sen Risale-i Nur'u ve Risale-i Nur müellifi Üstadımız Said Nursi'yi, ve risaletin nur talebe ve şakirtlerini ve mensuplarını muhafaza-yı hıfzında ve kalay ilahiyen içinde muhafaza ve emin eyle amin ve hizmet-i kuran ve imanda sabit ve daim eyle amin ve bu kutsî hizmetlerinde muvaffakiyetlerle yardım ve muavenetler ihsan eyle amin ve kur'an-ı mucizül beyanı azimü şan'ın sırrı azamına marifetullah muhabbetullah ve muhabbet Resulullah Sırrı sırr-ı Kudsîsine, ve hasbunallahu ve ni'mel-vekil sırr uzmasına, ve rızaullah, ve rüviyeti cemâlullah, Lutfu ihsanına mazhar eyle, ya Rabbel alemin. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve ehli beytihi ecma'in et tahirin, amin. Bi hurmet-i seyyidil mürselin, velhamdülillahi rabbil alemin. Aciz, fakir, zayıf, Günahkar talebeniz ve hizmetkarınız İnebolulu Ahmet Nazif Çelebi